Tohumda Nasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bu hafta iki stüdyo konuğum var ama onlara dönmeden önce bu programın destekçisi Dilek Rodrigo'ya tekrar katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, bu haftaki programımızda pazar günü gerçekleştirilecek bir etkinlik vesilesiyle gıdamızı konuşacağız. Bugün gıda nasıl bir süreç sonrasında bizlerin sofrasına geliyor ve neler pahasına geliyor? Bunu konuşacağız. Gezi döneminden bu yana toplumsal muhalefet ve dayanışma alanlarını çoğaltmaya çabalayan bir hareket olan müşterekler pazar günü saat 14'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı kampüsünde Gıdamız Müşterektir, topraktan sofraya örgütlenelim çağrısıyla toplanacak. Biz de iki stüdyo konuğumuzla bu etkinliği ve gıdayı konuşacağız. Ee, Olcay Bingöl ve Bengi Akbulut müştereklerden stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. E, Olcay Hanım'ı e, Tohum İzi Derneği'nden de biliyoruz. Bengi da açık gazete içerisinde iki haftada bir e, bildiğimiz ekonominin sonu programından sesini tanıdığımız bir isim. Ee, dediğim gibi siz müşterekler olarak e, bir süredir forumlar düzenliyorsunuz. E, Aralık ayında küresel isyan zamanında "Müşterekler Siyaseti" diye bir forum başladı bu son seri de. Burada yaşam savunmalarının e, kuru, e, savunulardan kuruculuğa nasıl geçebilir yani iyi modeller nasıl inşa edilebilir bu konu bunlar konuşulmuştu. İkincisi emek konusunda beyaz yakalılar dünyada mekan arıyor diye bir konu üstündeydi. Üçüncüsü ise gıdamız müşterektir. Topraktan sofraya örgütlenelim başlığıyla karşımızda. Bu tabii ilgimizi çekti. Çünkü gıda genelde böyle forumlarda çok fazla yer bulma şansına sahip olmuyor ön sıralarda. Bu yüzden gıda nasıl oldu da bu kadar ön sıralarda kendisine yer bulabildi? Gıda neden bu kadar önemli diye başlayalım. Yani müşterekler zaten gezi öncesinden... Başlayan forumlarla bir araya geldik hep birlikte e, müştereklerin yine çağrısıyla e, birçok forum yapmıştık. Bunlardan e, o dönemde yani geze öncesinde yaptığımız forumlardan bir tanesi yine kooperatifleşme, üretim tüketim kooperatifleri hmm. üzerineydi. Alternatif ekonomiler üzerineydi. Biraz da oradan da e, bir alışmışlık hmm. var aslında bu konuya ama tabii müştereklerin e, bütün çalışmaları aslında kır ve kent ayrımı gözetmeden tüm mücadelelerin ortaklaşması, ortak. ...üzerine kurulu bir e, mücadele. E, müşterek alanlar, müştereklerimiz neler? İşte beyaz yakalıların hemen ardından gıda gelebiliyor. Yani kır hı hı, ve kent mücadelelerinin bir, e, bir birlikteliği gelebiliyor. O yüzden bizim için e, gıda da e, tüm yaşam savunuculuğu da aslında e, kentteki mücadelelerimizden ayrı bir yere düşmüyor. Hı hı. Aslında müşterek dediğimde benim aklıma gelen bir kelime sofra oluyor. O yüzden gıdayla da bağlantısını hı. görebiliyorum. Yani hep birlikte ortaya e, oturduğumuz evet, ve birlikte, ortaklaşmış e, birlikte hazırladığımız yani. ortaklaşmış bir sofra aklıma geliyor. Gıda bu yüzden de önemli. Peki bugün gıdanın başına neler geliyor ki biz bunu ön sıralara almak zorunda kaldık? Nasıl bir gıda zinciriyle karşı karşıyayız? Ee, yani, şimdi olacağını dediğinden birazcık devamlı. Yani sadece gıdayı tabii... E, ...gıda üreticilerinin e, mücadele alanı olarak görüyoruz ana olarak belki ama... ...ya yani şimdi mesela beyaz yakalılar forumundan da bahsedildi. E, beyaz yakalı dediğimiz ya da kentli mesela or orta sınıfta olsa... ...kentli insanın da temiz, e, kaliteli, e, doğal, sağlıklı, nitelikli gıdaya erişim talebi yükseliyor. Hı. Yani bu anlamda yani insanların aslında hayatlarını örgütlemek ve hayatlarının kendi... ...hayatlarındaki birçok pratiği ve birçok alanın örgütleme şeyinden, çabasından ve mücadelesinden bağımsız düşünemiyor bir yandan gıda. Şimdi birazcık tabii ben sıkıntı vermiş olabilirim büyümeyi eleştirilen insan olarak haberi açıklanıyordu ama... ...şimdi şöyle bir şey var yani gıda üretiminde özellikle nasıl diyeyim son belki 10 senedir, 10-15 senedir aslında çok yoğun olarak yaşanan bir bir takım süreçler var <gülüyor> tarımsal üretimde. Ama yani bunlar ra baktığımızda işte ne bileyim bir gıdanın metalaşması, işte gıda üretiminin endüstrileşmesi dediğimiz küçük çiftçinin <gülüyor> e, yaşam koşullarının ortadan kaldırılması dediğimiz bir takım süreçler var. Bunların e, aslında meşru kılan yani siyasi anlamda e, ne bileyim siyasi güç sahiplerinin bunları it iteklemesinin e, en büyük nedeni ve yani bunu halka açıklarken de meşru kılan en büyük nedenlerden birisi büyüme. Hı hı. E, i̇şte büyümeyi de aslında çok e, yani büyüme kalkınma bu böyle çok yer değiştirilerek kullanılan, kullanılan bir şey ve tarımsal üretim anlamında büyümeye baktığımız zaman çok basit aslında kafalardaki şey. ...ne kadar az girdikle ne kadar çok Hı -hı. şey üretirsek o kadar iyi gibi bir anlayış var. Şimdi bu anlayış aslında yeni değil. Ben oradan Hı -hı. başlamak istiyorum. Bu anlayış biz 1950'lerde de Türkiye'de tarım politikalarına baktığımız zaman... E, <gülüyor> ...yani böyle bir e, özellikle mesela sulama alanında çok ciddi e, altyapıların yapılması... ...barajlar, işte sulama kanalları vesairelerle tarımsal üretimin... Ee, ne pahasına olduğu düşünülmeden böyle bir artırılmasına yönelik devlet politikaları var. Bu aynı yeşil zamanda, devrim olarak aslında dünyada aynı zamanda, da etkili evet. ee, o, o yani hareket. Yani tabii Türkiye bağlamı dünyadan hiç de bağımsız Hı -hı. değil o anlamda. Hı -hı. İşte traktörlerin gelmesi, marşal yardımlarıyla, işte sulama böyle devasa, DS'nin böyle en e, ihya olduğu zamanlar falan. Aynı zamanda işte belli tür kimyasallar ve gübrelerin e, kullanılmaya da başlanması. Şimdi burada Türkiye üzerinde özellikle 1950'lerde tarımsal büyümenin çok önemli yani ekonomi politikacısından çok önemli bir yeri var. Hem e, çiftçiler daha fazla işte yani belli tabii grup çiftçiler daha fazla para kazansın hem de e, gıda üretilsin ve kenditteki işçi sınıfı beslesin <gülüyor> ve daha ucuza beslesin gibi bir mantık var. Ama şimdi şöyle bir tabii sorun e, var burada. Yani o kadar su kullanılmasın o kadar kimyasal kullanılmasının ne kadar... E, ...yani görünmeyen, aslında görünen ama e, büyüme Dahil paradigması için de çok hı. düşünülmeyen bir sürü maliyeti var. Ya yani Bunlar ekolojik maliyetleri de var, bunun toplumsal evet. maliyetleri de var. Yani zaten ekolojik ve toplumsal maliyetler birbirinden çok da ayrılamıyor. E, son dönemde de <gülüyor> yine gıda üretimi bir büyüme ciliğin içine konulduğu için... ...yani herhangi bir metanın üretimiymiş gibi e, davranıldığı için... ...işte bu endüstrileşme ve özellikle gıda üretiminin bir yatırım alanı olarak hı hı. E, karşımıza çıkması var. Ama bunun çok daha yakıcı belki ve çok daha direkt gördüğünüz sonuçları var. işte küçük çiftçiliğin yok olması... Gıda üretiminde bizim geçerli olmasını belki isteyebileceğimiz başka tür prensiplerin göz ardı edilmesi. Yani hakkaniyet, ekolojik sürdürülebilirlik, adaletli ve yani küçük çiftçinin yaşam koşullarının ortadan kaldırılmaması gibi hı hı. bir takım prensiplerin büyümek. Yani ne pahasına olursa olsun büyümek ki büyümek de burada yani verili sistemde aslında kapitalist yani sermayenin büyümesi hı hı. anlamına geliyor. Böyle bir şey var diyelim genel bir çerçeve var değil. Zaten çocuk onu bir ekleme yapmak Tabii. istiyorum tam benginin söylediğini. O e, şimdi bahsettiği konu tam olarak da aslında küçük çiftçi mücadelesinin de çok tam bahsettiği şeyler. Ortadan tam onun tutma, evet. e, merkezindeki bir yaraya da parmak basıyor gerçekten. Çünkü şu anda bütün dünyada özellikle Via Campesina'nın e, öncülüğünde hı hı. giden küçük çiftçi hareket, hareketinde e, agroekolojik tarım Ön plana çıkartılıyor. Agroekolojik tarım, gıda egemenliği dediğimiz büyük şemsiye kavramın içinde bir e, madde diyelim. Hı hı, bir hı. E, oluşturan e, part. Parçalardan bir tanesi. Tam bahsettiği noktada da agroekolojik tarımda diyor ki geri dönülemeyen zararlar yani tarımsal üretimde endüstriyel tarım nedeniyle sadece birkaç tane uluslararası firmanın, uluslararası firmanın girdilerinin hmm. kullanılması için, büyümenin ve kalkınmanın da tırnak içinde bu şekilde yapılabilmesi için vazgeçtiklerimiz neler? Geri dönülemeyen ne hmm. zararlar hmm. veriyoruz? Bunlar işte sosyal yıkım. Yerinden hem kırda, insanlar, evet. hem de yerinden edilme sadece kırdaki bir yıkım değil yerinden edilen insanların zorunlu olarak göç etmesi yer değiştirmesi e, dolayısıyla kente göç e, kente olan göç dalgası e, onların işte e, vasıfsız iş gücü olarak bu insanların kullanılması ve bununla birlikte gelen tüm e, ek Hı -hı. sosyal yıkım e, doğal varlıkların zarar görmesi işte suyun toprağın Hı -hı. havanın Ormanların, otlakların, hayvancılık sektörünün işte bu kadar büyümesi, hı hı. E, bu kadar genişlemesi ve iklim değişikliğine yol açacak işte e, etkilerin yoğunlaşması, e, biyoçeşitliğin, agro çeşitliliğin yok olması. Şimdi bu yok olan, bahsettiğim bu bütün şeyler sadece kırda yaşayan kırsal nüfusu etkilemiyor. Hı hı, Hepimizi do doğrudan veya dolayımlı olarak... E, ...katlanarak büyük dalgalar halinde etkiliyor... Ama bunu evet. görmek çok zor oluyor. Belki bir yandan da şehirde yaşayan insanlarda da böyle gözlerine perde indiren bir süreç olabiliyor. Ee, evet. Hoşuma giden bir örnektir. Amerika'da yani belki bizde durum o kadar kötü değil diye sevinebiliriz ama çok uzak olduğumuzu zannetmiyorum. İlkokul çocuklarına tavuk çizmeleri istendiğinde bir kovanın içindeki e, tavuk bacaklarını kızarmış, tavuk değil bacaklarını mi? çizer bir haldeler. Çünkü etkiyi göremeyecekleri için sonundaki şeyin değil ne olduğunu bilmedikleri için o aradaki Hı. süreçte tabii yaşanan bu bahsettiğiniz geri döndürülemez zararları da görmeleri çok kolay olmuyor. Ben bir, bir ufacık bir şey ekleyeceğim. Yani bir yandan tabii gıda üretiminin kendisinde bu tür e, süreçler yaşanırken bir yandan da özellikle şimdi mesela direkt benim çok yakıcı e, şeyim gündemim olduğu için e, zeytin yasası mesela. Şimdi hı hı. yani sadece gıda üretiminde bir büyümecilik değil genel bir büyümeciliğin yani hı hı. madeninden enerji sektörüne kadar bu tür yatırımların önünün açılması için aslında gıda üretilen... Alanlar ve gıda üreten e, çiftçilerin bütün yaşam koşullarını elden e, alan bir başka bir süreç de var. Yani gıda üretimini etkileyen başka bir büyüme süreci var. Hı hı. Diyerek e, kestim. Orada bir karşılaştırma yapılıyor. Çünkü Yırca'dan sonra Ahmet Atılaşıcı ile beraber konuşmuştuk. Hı hı. Siz öyle bir e, bu bahsettiğimiz büyüme odaklı ekonomik anlayış içinde zeytinin değeriyle onun altındaki madenin değerini aynen. karşılaştırıp aynı şeylermiş gibi e, kefelere aynen, koyuyorsunuz aynen. gibi oluyor. Hı hı. Ve maalesef tercihiniz o gün kömürden yana olabiliyor. Evet. Biraz da bir sorunlardan bahsettik ve bunu peki müşterekleştirerek çözebileceğimizi söylüyorsak ama tabii tabir de her dinleyene çok aşina olmadığı bir tabir olabilir. O yüzden gıdanın müşterekleşmesiyle biz neyi kastediyoruz? Şimdi üretimden tüketime kocaman bir zincir var. Bu zincir gerçekten birçok insanın... E ...çok fazla sayıda insanın fark ettiği bir zincir. Hı hı. Gittikçe de bu farkındalığın arttığını hı hı. biliyoruz. Ama aslında çok görünmez e, aracılardan oluşan... ...tamamen tüccarlık sisteminden oluşan büyük bir zincir var. Hı hı. Bu zincirin en başına gelirsek yani üreticideyiz şu anda. Üreticinin hala üretebiliyor olması şu anda Türkiye'de... ...gerçekten öncelikle büyük bir ayrıcalık. <gülüyor> Çünkü e, üretimini yapabilmesi için gerekli girdilere birincisi sahip olabilmesi gerekiyor. Yani bağımsız girdileri. Hı -hı. Bu bağımsızlık anlayışı burada işte hani e, atalık tohumlarını koruyabiliyor mu bu çiftçi? Devam ettirebiliyor. Devam ettirebiliyor yanına. mu? Yeniden üretimini yapıyor mu? Koruma hakkı var mı? Değiştirme hakkı var mı? Satma hakkı var mı? Buradan tohum yasasına geliyoruz. Bunlar çok kısıtlanmış durumda Hı -hı. ve gittikçe de bu e, daha sorunlu bir alan haline geliyor. Toprağında ekim dikim yapabilecek mi? Eğer altında bir maden söz konusuysa, eğer e, bir işte e, termik santral yapılacaksa, efendim bir e, yol, otoyol geçecekse. E, Yakınında taş ocağı varsa. Taş ocağı varsa, jeotermal enerji işte yok rüzgar alan bir alanda mı, güneş panellerini onun ta tarım alanının ortasına mı kurulacak? Yani o kadar çok... E, değişken var ki bu Hı -hı. insanın önce orada e, şey yapabilmesi için, tarım yapabilmesi için bu koşulların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Hı -hı. Sonra bunu ürettiği ürünün neyi üretmek istediğini seçme hakkına sahip mi bu neyi insan? Neyi ve nasıl üretmiyor? Aynen yani tohumunu seçme hakkına sahip mi? Bunu neyi ekeceğini, hangi miktarda ekeceğini, hangi miktarda ne zaman hasat edeceğini, Hı -hı. hasat ettiğini, nerede özgürce satabileceğini veya o miktarı... ...sahip mi bu özgürlüğe? Hayır. Hı -hı. Burada çünkü artık çok gittikçe... ...artan bir sözleşmeli üreticilik... ...söz konusu. Hı -hı. Sözleşmeli üreticilik... E, ...organik sektörde... ...ve endüstriyel sektörde... ...eşit düzeyde çok yoğunlaşarak... ...var Hı -hı. olmasını, varoluşunu sürdürüyor. Bu sözleşmeli üreticilik... ...bizde hem endüstriyel üretimin artışını... ...hem organik hem endüstriyel Hı -hı. üretimde... Hı -hı. ...bu Hı -hı. hani e, endüstriyel şekilde... ...üretimin... Evet, evet. ...artışını getiriyor. Hem de çiftçiyle e, onu... ...tüketen, onu yiyen, onu satın alan insanlar arasında büyük bir kopuşa <gülüyor> sebep oluyor. <gülüyor> Çünkü araya tüccarlar giriyor, haller giriyor, pazarcılar giriyor. Giriyor da giriyor, i̇şte süpermarketler giriyor. Ben hangi ürünü kimden aldığımı, nasıl üretildiğini hangi koşullarda üretildiğini hangi sosyal koşullar altında üretildiğini hı hı. Or, orada işte çocuk işçi çalıştırılıyor mu mevsimlik işçi çalıştırılıyor mu hangi koşullarda işçi çalıştırılıyor hı hı. kadın emeği nerede e, toprağın mülkiyeti kimde hı hı. yani bunların hepsi çok önemli ya da e, var yani agroekolojik metotlarla mı üretiliyor yoksa ben yediğimin içinde beni zehirleyen hı hı. nesillerimi zehirleyebilecek bazı maddeler mi tüketiyorum ve bütün Nesilleri yok edebilecek hı hı. veya o çiftçinin on yıl sonraki üretimini artık yapamayacağını yapamayacağı e, şekilde bir üretim metoduyla mı üretiliyor o de yok edecek hı hı. bunları bilmiyorum ve bana diyorlar ki o üretici sen tüketicisin. Bu sistem bana benim tükettiğimi söyle. Ve roller söylüyor. veriyor ve bunun dışına çıkmanızı pek evet. izin vermiyor. Benim hiçbir şekilde o üretimin parçası olduğumu bana hissettirmiyor. Şimdi ben onu hissetmezsem oradaki sisteme de yabancılaşırım. Önüme ne gelirse onu alırım. Pakette en şahı böyle güzel Rasta ne duruyorsa, böyle, ne duruyorsa hmm. fiyatı mı uygun, görüntüsü mü hmm. uygun, ne uygunsa onu alırım. Ama burada işte belki burada bengi ee, biraz şey e, eklemek ister Burada işte biz bir fark yaratmak hı. ve hı. müşterekleşmeyi burada da e, başında topraktan soframıza kadar bir müşterekleşmeyi nasıl yaratabiliriz diye düşünelim diyoruz hı hı. Ee, Evet yani olacağı şey çok iyi anlattı aslında gıda dediğimiz şey Yani biz bir, bir şey alıp yediğimiz zaman bu böyle bir etraf Yani bu nasıl üretildi nereden geliyor Onun işte ne bileyim üreten çiftçi nasıl bir e, yani emek sürecine Hı. girdi. Ondan sonra işte orada işte tam verdiği örneklerin hepsi geçerli ama aslında ...o zincirlerin hepsini gördüğümüz zaman... ...ve yani gıda aslında hepimizi... ...yani bütün toplumu... E, ...yeniden üretilmesini sağlayan... ...en ana, en temel e, eleman... ...yani gıdasız hiçbir şey yapamayız. Her gün ihtiyacımız, Her olan, gün bir şey ihtiyacımız olan bir şey. E, bir yandan da aslında bir ortak zenginliğimiz. Yani hı hı hı. E, atalık tohumun... ...aslında temsil ettiği bilgi... ...o yani çağlar boyunca... Birikmiş, e, ...bütün toplumun e, pratiklerine... ...dayalı bir bilgi. Hı hı. Ondan sonra o yani sadece atalık tohum değil... Bütün tarımsal pratikler ve yani tarımsal tarımın etrafında tarımın üzerinde e, inşa olmuş ciddi bir toplumsallık var. Yani Hı -hı. ne bileyim tarlada e, beraber iş yapmaktan tut işte ne bileyim zeytin ağacının e, zeytin hasadında ortaya çıkan bir takım toplumsallıklar gibi. Yani bunların Hı -hı. hepsi ortak zenginliğimiz. Şimdi sadece ortak zenginliğimiz demekle kalmayıp gıdayı müşterekleştirmeklerken bütün bu süreçlerin e, birlikte yani kolektif adaletli ve demokratik bir şekilde örgütlenmesinden bahsediyoruz. Bunun bir sürü yolu olabilir. Yani hı hı. E, bu çiftçi kooperatifleri de olabilir. Hı hı. Bu e, tüketici kooperatifleri de olabilir. Bu tüketiciyle üreticiyi e, mesela piyasa yani aracıları aradan çıkararak ve direkt ne bileyim bir serbest piyasa kurallarına illaki riayet etmeden hı hı. daha farklı ve daha eşitlikçi mübadele biçimleri geliştirmek de olabilir. Yani o sürecin hepsine dair toplumun yani sermaye yerine ya da piyasa yerine toplumun kendi kontrolünü tesis etmesi ve bunu yaparken de e, sadece parasal e, işte ne bileyim fayda zararı değil hı hı. aynı zamanda ekolojik fayda zararı aynı zamanda adalet, ad hakkaniyete de e, hani şey yaparak e, dikkat ederek yani bu tür değerleri de işin içine katarak e, burayı burada bir toplumsal kontrolü tesis etmesinden hı hı. bahsediyoruz. Çünkü eee... Dediğiniz gibi serbest piyasa içinde belki sadece fiyat ve işte ulaşım kolaylığı gibi şeyler önceliklendirilirken bizim farklı bir model kurmamızda benim orada kullanılan iş gücü olsun, kullanılan maddeler olsun hepsinin e, sorumluluğunu almam ya e, olmam mümkün oluyor. Belki buna gıda egemenliği dediğimiz aslında tam Hı -hı. da bu herhalde. Hem tüketicinin belki e, tükettiği diyelim ya da e, bünyesine kattı diyelim e, gıdayla ilgili bütün egemenliği alması. sadece üreticinin de neyi üreteceğini, ne şekilde üreteceğini Hı -hı. eline alması. Biraz iyi örneklerden bahsedebilir miyiz? Bu konuda yani müşterekleşme konusunda e, gördüğünüz bir kooperatiflerden bahsettiniz. Ne tip örnekler Sen var dünyada? bir BİKOP'u anlatmak ister misin? Ben bir BİKOP'u zevkle anlatmak <gülüyor> isterim. <gülüyor> e, BİKOP beş yıl önce yani Boğaziçi Üniversitesi mensupları, öğrencileri, mezunları, çalışanlarının kurduğu, sevenleri ve yakınlarının <gülüyor> <gülüyor> kurduğu bir e, tüketici kooperatifi. Hı hı. Ve e, bu tüketici kooperatifinde aslında temeli e, kimler tarafından kuruldu? İşte e, Boğaziçi Üniversitesi mensupları, hı hı. E, çiftçi sendikaları konfederasyonunun e, desteğiyle Destek, yani hı. üreticilerin kendisinin desteğiyle e, ve eğitim senin yani örgütlü üniversitelilerin hı hı. de desteğiyle kuruldu. E, burada yani çok taraflı aslında örgütlülüğün çok taraflılığını gördüğümüz bir yapı hı hı. var. Hı hı. Ve bu yapı e, kurulurken karar şuydu. Biz gıda egemenliğinin tesisinde nasıl bir rol alabiliriz? Biz katılımcı e, garanti sistemleri yani hmm. katılımcı bir metodu üretimden Tüketime katılımcı bir yöntemi nasıl geliştirebiliriz? Hı hı. Zaten var olan e, işte katılımcı garanti sistemleri içerisinde bütün dünyada şu anda uygulanan sistemler içerisindeki bütün bu standartların geliştirilmesi, üretici tüketici ilişkilerinin oluşturulması, e, hangi yöntemlerle üretilen ürünlerin ve kimler tarafından üretilen ürünlerin hangi koşullarda üretileceğinden ücretlerinin belirlenmesine, hı hı. E, koşullarının belirlenmesine kadar üretici ve tüketici. ...birlikte karar mekanizmasına katıldığı aracısız bir yapı kurulmaya çalışıldı. Hı hı. Ve beş yıldır da çok büyük bir başarıyla devam ediyor. Hı hı. Bizim de e, severek izlediğimiz ve hani takip ettiğimiz e, yeri gelinde, geldiğinde de... ...içinde yer almaya çalıştığımız bir e, bu, e, oluşum BİKOP. E, umarız böyle örnekler de artar. Aslında bu hafta sonu yapılacak toplantıda hı hı. belki bunların e, zeminini oluşturacak ama... ...ona geçmeden önce kısaca bahsetmek istediğim bir şey var. Bu gıdanın müşterek hale gelmesinin etkileri sizce sadece gıdayla mı e, kısıtlı kalacak? E, yani öncelikle... Ben, yani kesinlikle değil. <gülüyor> şimdi e, şimdi müşterekleş, şimdi müşterekleştirmeden bahsederken işte demin ikimizin de aldısını çizdi. Yani bunun katılımcı, demokratik e, ve yani hani ne bileyim bunu devletten beklemiyoruz ya da bunu piyasadan beklemiyoruz. Bunu böyle öz gücümüze, öz yönetimimize dayalı olarak yapıyoruz. Hı hı. Bu zaten şey demek anlamına geliyor birazcık yani sen piyasadan gıda yani normalde. Yani serbest piyasadan hı hı. E, endüstrileşmiş gıdayı almaya mahkum değilsin demek oluyor. E, ve bu aslında asıl üretici için yani ilk elden Türkiye bağlamında üretici için çok çok önemli bir şey. Şimdi e, küçük çiftçinin yaşam koşulları elinden alınıyor diyoruz diyoruz diyoruz yani aslında... Yani para onun için çok önemli bir şey. Şimdi örgütlü tüketici bu tür bir pratikte yani BÜKOP'tan bahsettik bir müşterekleştirme pratiğinde tüketici örgütlenip küçük çiftçiden doğrudan bu Hı -hı. gıdaları alacağının bir garantisini verdiği zaman e, tüketici de yani şu an kırda en büyük sorunlardan bir tanesi işte çok ucuz fiyata satmak zorunda ve bütün aradaki katma değeri aracınlanması. Şimdi böyle bir şey olmadan hem tüketiciye e, üreticiye giden pay artacak hem... Bilecek ki kentlerde ondan alacak insanlar var. O zaman kırıdaki başka bir takım e, süreçlere de e, şey yapması e, reddedebilmesi ve direnebilmesi e, şey kendine olacak, güvenini yani. getirecek aslında. Aynen ve yani kendine güvenin cebindeki paraya evet. güvenebilecek yani <gülüyor> hala o toprakta hani... yaşayabilme garantisini kendinde görecek. yani şu kuvvetleniyor mu? Evet. Maden ya da enerji projelerinde en çok karşımıza Hı. çıkan ikilik yani e, yani iş biz size iş sağlayacağız. O yüzden İstihdam işte buna şey verin. Eyvallah verin. Şimdi hı hı. bunu hayır yani ben senin vereceğin işi istemiyorum. Senin benim yaşam alanında yapacağım projeyi de istemiyorum. Çünkü benim yani hı hı. örgütlü üretici olarak satabileceğim örgütlü tüketici var şeklinde. Ör, yani bu bence yani en önemli şeylerden bir tanesi ve bunu işte birçok bir e, yerel ekoloji mücadelesinde de görüyorsunuz zaten yani hani hı hı. böyle bir şey olsa daha fazla direnebileceklerini görüyorsunuz. Hı hı. Çok çıkan bir slogan ee, toprağın üstü altından daha değerli diye belki bu güveni verecek zaten Aynen. bu tip e, gıda güvenlikleri peki toplantıda neler konuşacak kısaca onlardan bahsedip kapatırsak hafta sonu gelenlerle ee, toplantıda konuşacağız? işte birazcık biz bizde bilmiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bir koptan bahsettik ve her gittiğimiz yerde bir koptan bahsediyoruz gibi bir şey var ama bir kop ne ilk? Ne Hı -hı. de tek. Yani bir da fayız aldığı bir sürü girişim, var ve mücadele var. Evet, bir belki feyiz verdiği ya da paralel Böyle ilerlediği birçok bir evet, yani şey, şey var. söyleyebiliriz belki. Şimdi toplantıda Bir Umut Derneği olacak. Evet, Umut ee, Derneği Kadıköy olacak. Kooperatifi olacak. Hı -hı. Üre... Bazı üretici kooperatifleri olacak. Üreti... Üreticilerin Aynen. kendileri olacak. Bir olacak. E, Çayak var. Çayak Çanak olacak. Çanakkale'li Çanak... ee... üreticiler olacak. Buğday olacak. Yani çok farklı yapılar. Gelecekler kendi deneyimlerinden bahsedecekler. Biz Hı -hı. de o yüzden çok iyi bilmiyoruz. Hepimiz birazcık orada evrilecek evet. aslında. İyi bir örnekler orada. Da, yani ha? aslında hali hazırda böyle şeyler var. Hı -hı. Ee, yani bu müşterekleştirmeyi aslında hayata geçiren bir sürü yapı var. Yani biraz hem bunların daha fazla olmasını kışkırtabilmek Hı -hı. yani hem de e, o yapıların belki birbirleriyle daha e, nasıl diyeyim? Dura e, kalıcı ilişkilerini kurup Hı -hı. E, büyütebilmek. Yani oradaki e, bizim de kendi gücümüzü yani bunlar tek tek kalmasın. Nasıl Hı -hı. ilişkilenebilir ve e, nasıl güçlenebilirler diye konuşmak. Kim bilir belki yeni bir yapı çıkar ortaya. Evet. <gülüyor> Umarız çok yaratıcı Umarız. ve bereketli bir e, toplantı olur hafta sonu. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Herkesi bekleriz. Toplantının de tarihi evet. de işte pazar günü saat Tekrar 2'de evet. Mimar Sinan video Hı -hı. konferans salonunda olacak. Pazar günü Fındıklı Kampüsü'nde e, saat 2'de e, biz de orada olacağız. Siz de de bekleriz. Programı kapatırken aslında bu konularla da bağlantılı haftaya konuşacağımız bir yeni projesi var buğdayın. Bunu kısaca bundan kısaca bahsedeyim. Doğa dostu kent bahçeleri adıyla yeni bir projemiz hayata geçecek. Artık ilk adımlarını atmaya hazır. Biz buğday olarak betona ve griye inat meyve ağaçlarının ve sebze bahçelerinin şehirde birlikte yaşayabileceğini ve birlikte üretebileceğimiz bir dünyayı hayal ederek yola çıkmıştık bu projeye biz de heyecanlıyız gerçekten. Haftaya bu programda Doğa Dostu Kent Bahçeleri projemizi konuşacağız. 1 Mart'ta eski adı Rantalya, yeni adı Ranatolia koşusunda adım adım tarafından da desteklenecek bu kampanya. Haftaya bu dernek adına koşacak olan Hakan Gönül bizlerle beraber olacak ve projenin detaylarını da bizle paylaşacak. Son olarak her hafta olduğu gibi sizleri %100 ekolojik pazarlarımıza davet edelim. Biz de onların bir alternatif model olduğunu üretici, tüketici kabından çıkaran ve üreticiyle birebir doğrudan ilişkiye geçebileceğiniz, onlarla farklı bir ilişki kurabileceğiniz bu pazarları duyurarak kapatalım. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal'daki %100 ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.